Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi <gülüyor> lezî alleme bil kalem Alleme linsâne mâlem ya'lem Ve sallallâhu alâ rasûlihi seyyidina muhammedin ve sellem ve ba'd Bitir, bitir Hanefi mezhebine göre, racih görüşe göre Hükmü vacip. İmameyne göre ise sünnet yani vacip, neden vacip? Aslında Ebu Hanife rahimullah bu usule göre farz sıkması gerekiyor. Ama birazdan delilleri göreceğiz. Onu vacibe indirdik diyor Ebu Hanife. Hadis-i şeriflere baktığımız zaman an burayı de enne Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem kal elvitru hakkun fe men lem yutir fe leyse minnâ Femen yutir felese minna Üç defa efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar. Yani vitir haktır. femellem yutir kim vitir kılmazsa feleise minna. Benden değildir. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ümmet kadrosuna giremeyeceğini söylüyor. Vitir namazı kılmayanın el vitru hakkun femellem yutir yani kim kılmazsa Fele ise minna cevabu yine Ebu Eyyub'tan gelen rivayette el vitru hakkun ala kulli muslimin el vitru hakkun vacibun ala kulli muslimin efendim bu hadis-i şerifler böyle çok var yan yana koyduğunuz zaman bunlardan Ebu Hanife rahimullah vacibi çıkarıyor bir de Müslümanın son namazı olacak vitir Ayşe radıyallahu anhadan gelen rivayette İbn Ömer'den de geliyor bu rivayet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "İc'alu ahira salatikum billeyli vitran" rivayuhul Buhari. "İc'alu ahira salatikum billeyli vitran." Gece son namazınız vitir olsun. Vitiri son namaz yapın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Hanefi mezhebine göre Diğerlerine göre de yası namazından önce vitir namazı kılsa caiz olmaz. Ama hanefilere göre adam unutsa o da Ebu Hanife'ye göre. Adam unutarak yasıdan önce yası ezan okundu. Farzı kılmadan vitir kılsa, unutarak kılarsa Ebu Hanife'ye göre iade etmek gerekmez. Ama imameyne göre... Unutarak bile olsa, yazsa ezan okunduktan sonra kişi vitir namazı kılsa iade etmesi gerekir. Neden? Çünkü son namaz olacak. اِجْعَلُوا اَخِرَ صَلَاتِكُمْ بِلْلَيْلِ وِتْرًا buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Peki, şimdi biz diyoruz ki el-vitru metinde el-vitru vacibun, vitir vaciptir. Efendim orada sin, mim ve fe harfini koyuyor. Yani... Ebu Yusuf sin muhalif ediyor min Muhammed İmam Şafii. Onlara göre sünnet. Ebu Hanife rahimullah ona göre vacip. Peki delili ne Ebu Hanife'nin? Li kavli aleyhissalatu vesselam: İnallaha taala zadekum ila salawatikumul hamse ela ve hiyel vitru. Efendimiz buyuruyor ki: İnallaha zadekum salaten ila salawatikumul hamse. 5 vakit namazınıza ilave olarak bir namaz daha artırdı. Dikkat edin o vitir namazıdır. Fahafidu alayha ala salatil vitri. Ala ey şeyin ala salatil vitri. Ona devam ediniz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Ebu Hanife'nin istidlalı burada şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inallaha zadekum salaten ila salawatikumul hamse. Beş vakit namazınıza ziyade etti. Peki beş vakit namazın hükmü nedir? Farz. E peki o zaman ona bir şey ziyade ediliyorsa onun cinsinden olması gerekiyor. Yani neyin cinsinden olacak? Beş vakit namazın cinsinden olması gerekir. Onlar nasıl farzsa vitir namazı da farz olması gerekir diyor Ebu Hanife. Fakat bu hadis-i şerif açık, manası açık ama... Vurudu katil olmadığından yani mütevatir bir hadis olmadığından dolayı biz bununla ancak vacip hükümü ortaya çıkar diyoruz. Eğer bu hadis-i şerif yani e, vurudu da katil olsaydı yani mütevatir bir hadis olsaydı o zaman buradan e, vacip değil de farzı çıkarmamız gerekirdi. Peki şimdi Ebu Yusuf'la İmam Muhammed onlar ne diyorlar? Sünnet yani vitir namazı onlar sünnettir diyorlar. Diğerleri de İmam şafi o da sünnettir diyor. Onların delili nedir? Bakın oraya. Wa qala Abu Yusufa ve Muhammedun hiye sunnatun. Hiye yani salatu'l vitr. Vitir namazı sünnettir. Li kavli aleyhisselam: "Salasun kutibe alayya ve lem tuktab aleikum. Salasun kutibe alayya ve lem tuktab aleikum." Yani üç şey var ki ketebe, kütibe burada ne anlamında? Fırıza. Farz kılındı. Selasun kütibet aleyye. Üç şey bana farz kılındı. Velem tuktep aleykum. Size farz kılınmadı. Peki başka bir rivayette. Ve fî rivayetin ve lekum sünnetun. Bu üç tanesi sizin için sünnettir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir onlar? Elvitru ve duhâ ve ledhâ el ve ve şerhten takip edebiliyorsunuz değil mi yani aslında bu hadis el vitru ve nahru rivayeti e, mervidir burada ifadelerde hani bir e, aynı değil hadis eee mecmualarında geçen ifadeyle aynı değil Ahmed bin Hanbel'deki rivayetiyle ama Buradakini okuyorum ki takip edin diye yani. Aslı, الْوِطْرُ وَالنَّحْرُ وَسَلَاتُ Doha'dır. Peki, şimdi bunların delili, kimin delili bu Ad-i Şerif? İmameynin. Yani, Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'in. Onlar diyorlardı ki, bitir namazı sünnet. Peki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üç şey bana farz, سَلَاثٌ كُتِبَتْ ve وَلَمْ tuktab عَلَيْكُمْ Nedir onlar? El-vitru, vitir. Bana farz, size değil. Ötekisi, V-duha, ne demek? salatü Doha. kuşluk namazı. E, kuşluk namazı. Diğeri ise, V-el-adaha, o da e, kurban. Kurban, bana farz. E, ama size bu üç tanesi sünnet buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz diyoruz ki, Efendim, kitabet farzdır. Nerede kitabet? Kitabet. Şimdi bunların hadisini tahlil ediyoruz kimin imameinin hadisini Efendimiz ne buyurdu o hadiste? Selassun kütibat aleye diyor ki Ebu Hanife. Evet ben de bu hadisi biliyorum. Yani şimdi hani burada şunu da görmüş oluyoruz. Ya Ebu Hanife bu hadisi görmedi mi? E tabii ki görüyor Ebu Hanife. Ama bu hadis için Ebu Hanife ne dedi? İmam Şafii ne dedi? İmam Malik ne dedi? Yani yukarıda şimdi Ebu Hanife aldı. Ne dedi? Vacip dedi. E peki şimdi burada selasın kütibat aleyye ve lem aleyküm Bu hadis-i şerif efendimize farz asabına farz olmadığını söylüyor. Başka bir rivayette de ve yelekum sunnetun buyuruyor. Neden o halde Ebu Hanife vacip diyor? E bu hadisi görmemiş olabilir mi? E olabilir tabii. Ebu Hanife de insandır ama onun ölçüsü vardı. Ne diyordu? İze Sahal hadisu, fehua mezhebi. Hadis sahi olduğuunda benim mezhebim o. Onu alacaksınız. 4 imam da söylüyordu bunu. Dört imam, bununla alakalı birisinin müstakil çalışması var demiştim. İddiasa hal hadisu, fehua mezhebi. Dört imamdan yani Ebu Hanife, İmam Malik, Şafi, Ahmed bin Hamdelden rahimühumullah hep farklı senetlerle bu görüşü rivayet etmişler. Şimdi Ebu Hanife o zaman bu hadisle alakalı bir şey demesi lazım. Neden bununla amel etmedin? Yani bir gerekçesi olması lazım. Ne diyor şimdi? Kutibe diyor da anlamındadır. Efendimiz buyuruyor ki yani bu bana farz kılındı, farz kılındı. Nitekim ayet-i kerimeden de delil getiriyor. İnnas salate te alal mu'minine kitaben mevkuta yani kitaben burada kitap ne anlamındadır diyor farzan farzan mevkuutan muvakkatan yani namazların işte belli vakitlerde farz kılındığından bahsediyor ayet-i kerime. Yani buradaki bizim istişhad noktamız nedir? Kitaben mevkuta. Kitap kelimesi. Kitap kelimesi burada ne anlamda kullanılıyor? Farz. Peki o zaman Ebu Hanife diyor ki imam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'e, ya sizin bana karşı getirdiğiniz o delilde kütübe geçiyor. Selâsın kütübet aleyye. Dolayısıyla oradaki kütübe diyor farz anlamındadır. Efendim nitekim farz namazlara ne denir? E, faraize ne denir? Mektubat deniyor değil mi? Lil faraiz, faraize, mektubat denir. Efeğnimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifte bu üç tane ibadetin yani neyin vitrin duhanın adhanın ümmetine ne olmadığını söylüyor? Farz olmadığını söylüyor. Vacip olmadığını söylüyor mu? söylemiyor. Dolayısıyla Ebu Hanife diyor ki "Ketebe" kelimesi farz anlamında kullanılır. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam, bana farz, ümmetime farz değil. Yani ümmetine ne olmadığını beyan etti, farz olmadığını beyan etti. Ama vacip değil demedi ki. Efendim, e diğer hadis-i şerif ise, وَهِيَ لَكُمْ سُنَّتٌ. Bu üç tanesi sizin için sünnet. E bu ne, ne bektir? Yani sünnet hüküm koyabilir mi? Koyar, değil mi? Efendim, ayet kelimeleri okumuştuk Araf suresinde. Peki Allah Resulü de hüküm koyabilir. O zaman buradaki vehiye leküm sünnetun demek ne demek? Sebete ucubuha bir sünne yazın kenarına. Sebete ucubuha bir sünne. Yani efendim bunların vacip olması ne ile sabit olmuştur? Sünnetle sabittir. Yani efendimiz. ''Vehye lekum sünne'' ifadesiyle hükmünü beyan etmiyor. ''Bu sizin için sünnettir'' buyurmuyor. Ya neye dikkat çekiyor? Ee, ''Bu sebete vucubuhe sünne. Bunun vacip olması sünnetle sabittir, ona işaret ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet efendim, el vitru vacibu. O zaman bu delillerden sonra, daha bununla alakalı mesela Al-Kame Mesuttan Mesud'dan rivayet ediyor. Ee, çok rivayetler var bununla alakalı. Peki, e, yani bu rivayetleri hep topladığımız zaman buradan vitir namazının vacip olduğu hükmü çıkıyor Ebu Hanife'ye göre. Peki şimdi devam edelim veya 3 rekat kal magribi la يسلم بينهمنا şimdi vitrü leyl var bir de vitrü nahar var e, bu ikisini bilmek gerekiyor ki hadis-i şeriflerde ikisi de geçiyor vitrü leyli vitrü nahar Vitur nahar hangisi akşam namazı akşamın farzı yani tekli olduğundan dolayı 3 rekat e, tekli olduğundan ona efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Vitrul nehar gündüzün tek namazı buyuruyor. Hemen gündüzün sonunda olduğundan e, Vitr namazı gece kıldığımıza da ona da Vitrul leyl buyuruyor. Peki wahiye salatun wahiye yani salatul vitri. Vitr namazı üç rekattır. Şu hanefi mezebine göre tabi orada e, f harfini getirmiş yani. İmam Şafii muhalefet ediyor. İmam Şafiiye göre kaçtır? En altı birdir, en üstü on birdir, değil mi? En altı birdir, akalluhu rakatun en aşağısı bir, en fazlası on bir kattır Ve yethlethu rakaatin kel magribi la yuslimu beynehunne. Yani akşam gibidir diyor. Selathu rakaatin üç rekattır. kel Ama akşam gibi. Yani İki de selam vermiyorsunuz. Üçünü birlikte kılıyorsunuz. Yani İmam Şafi'ye göre nasıl yapıyorsunuz? Yani iki, iki, iki kılıyor, selam veriyor, sonra kalkıyor, tek rekat kılıyor. Tek rekat kılıyor. Yani farklı diğer mezheplerde de kılının şekilleri var. Ama Hanefi mezhebinde öyle değil. Nasıl olacak? Akşam gibi olacak. Arada selam vermeyeceksiniz. Selam vermeyeceksiniz. Raiketim kel mağribi la yusallimu beynehunna peki delilimiz nedir? Abdullah İbn Mesud bakın oraya. Ee, Abdullah İbn Mesud, eee İbn Abbas, Übey bin Kab, Ayşe, Ummu Seleme hepsi rivayet ediyorlar. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kana yutiru bi salasin la yusallimu illa fi akhirihinna. Yani sadece ennen nebiyye kâne yûtiru bithelâsin. Vitir namazını üç rekat kılıyor. La yüsellimu illâ fi âhirehine. Sadece sonunda selam veriyor. Üç kılıyor sonunda. Kim rivayet ediyor şimdi? Abdullah bin Mesud. Özelliği ne? Ne demiştik? Sahibu sivâki ve sivâdi vennâleyin. E, Ebu Musa ile şâri ben onu Efendimizin Ev halkından zannetmiştim. O kadar yakındı. Allah Resulü'nün yastığını, misvanı, efendim nalınlarını, ayakkabılarını Abdullah bin Mesud taşır. Dolayısıyla Efendimizin evini biliyor. E Allah Resulü gece namazını nerede kılıyor? Evinde kılıyor. Dolayısıyla İbni Mesud'un rivayeti burada önemli. Neden? Çünkü Efendimizin evini biliyor. Geceyi biliyor. E Allah Resulü de bu namazı evde kılıyor. Peki sonraki rivayet İbn Abbas'tan geliyor. İbn Abbas kim? Teyzesi Allah Resulü ile evli. E zaman zaman efendimizin evinde misafir oluyor. Allah Resulü'nü daha çok görmek istiyor. Aleyhissalatu vesselam'ı teyzesine geliyor. Efendimiz hangi akşam teyzesinin evinde kalacaksa yani efendimizin eşi o da geliyor böyle yorganın altından diyor Buhari hadisi. E bakardım diyor. Efendimiz ne yapıyor? yatardı kalkardı gece namazlarını anlatıyor inne fi halqi semavati çıkardı dışarıya çıktı bu ayet kelimesini okudu semaya baktı ağlardı diyor Aleyhisselatu vesselam yani orada evde efendimiz aleyhisselamla kıldığı namazları anlatıyor peki önemli ibnu abbas'ın ki sonra ayşe annemizi rivayet ediyor e zaten efendimizin evinin resmi sözcüsü kim Ayşe Hanımız, gece namazlarını en iyi kim bilir? Ayşe Hanımız, r.a. Ummu Selme, o da ezvacı Tahirattan. E gece namazlarını onlar daha iyi bilir. İşte onlar diyor, enne nebiye, kene yuuti rubi selasin, la yusel limu illa fi akhirihine. O cehetle biz kılarken selam vermiyoruz. Peki. Bu vitir namazının tamamında kıraat ediyoruz. Farz namazların üç ve dördünde kıraat nedir? Sünnet değil mi? El-kıra'atu fil uleyeyni kıra'atun fi uhreyeyni Yani o baştaki iki rekatta okumak sonda okumak gibidir. Son iki rekatta okumanın yerine de geçer. Baş iki rekatta okumak. Şimdi bu ifade yani hadisten daha ziyade mevkuf bir ifade olarak almak lazım. Hazreti Ali Efendimiz'den. El-kıra'atu fil-uleyyini kıra'atun fi uhreyeyin. Şimdi yani 3 ve 4'te farzlarda Fatiha ne? Sünnet. Fatiha okuman hükmü ne? Sünnet. Yani oku Subhanallah demiş olsa bile olur tabii. Sünneti küçük görmeyeceksiniz. Okuyacaksınız yine efendim Fatiha'yı. Ama burada ise nafile namaz gibi hüküm veriyorlar. E, Ebu Hanife neden? Çünkü ibadetlerde hep ihtiyat amel edecektik. El ihtiyatu fi babil ibadat evla. İbadetlerde hep ihtiyatla amel edilir. Yani şimdi Hanefi mezhebinde görüşler birbiriyle taarruz ederse Ebu Hanife ile Yusuf'un görüşü kim alıyorsunuz? Ebu Hanife'yi nerede? İbadetlerde. Niçin? Çünkü Ebu Hanife'nin takvası onlardan daha ileri derecededir. İbadette Ebu Hanife'nin görüşü tercih edilir. Ama e, hatta iki imam bir tarafta olsa Ebu Yusuf, İmam Muhammed bir tarafta, Ebu Hanife bir tarafta fakat bu mesele ibadetlerle alakalıysa kimin görüşünü alıyoruz? Ebu Hanife, rahim Neden? Çünkü onun takvası ötekilerle ölçülmez. Peki devlet idaresiyle alakalı olursa kimin görüşünü alıyoruz? Ebu Yusuf'un. Neden? Çünkü başkadılık yapmış. Yani fıkıhta hükümler bizzat Ebu Yusuf tarafından toplumda, devlette tatbik edilmiş, uyup uymadığı bizzat, yani insanlar hangi hükümde zorlanıyor Onları bizzat tecrübe ettiğinden dolayı Orada Ebu Yusuf'un görüşü alınır Zevilerham'da İmam Muhammed'in eğer ihtilaf varsa Görüşü alır tabi ihtilafta 12 mesele var Orada da İmam Züfer'in görüşü alınır Peki Efendim şimdi Ve fi fî tamamını Tamamında okuyoruz Niçin okuyoruz? E, çünkü Çünkü e, sünnet olma ihtimali de var. İmam Şafi, Ebu Yusuf, İmam Muhammed bunlar sünnet dedi. E, sünnet namazlarda da her rekatta kıraat yapmamız gerekiyor. Her rekatta e, kıraat etmemiz gerekiyor. Onun için burada ihtiyatla amel ediyoruz. Peki Efendimiz ne okurdu? Yani Allah Resulü'nden bir rivayet var mı? Var. Nedir o? Birinci rekatta sebbi hisme Rabbi kel ala allazi halaka fasawa ve allazi qaddara de bunu, 2 de Kul ya 3 de Kul onu okuyor. Peki şimdi neyi düşündürüyorse bu? Yani efendimiz Aleyhissalatu vesselam bitir namazında bunları okuyor. Ne ne tür bir çağrışıma vesile vasıta bu? Allah Resulü Aleyhisselam'ın uygulaması ne buyurmuştu? اِجْعَلُوا اَخِرَ صَلَاتِكُمْ vitran. Son namaz, vitir. Değil mi? Vitir. Peki ilk namaz vitirden sonra ilk namaz ne? Sabah namazı. Sabahın ilk namazı sünnet. Peki geceyi bitirirken Allah Resulü yatağa girecek artık gece bitti. E, gün başlayacak fecirle beraber neyle mühürlü bununla yani sebbihisme rabbikal ala ne demek sebbi nezih demek nezih tenzih et yani tesbih et tenzih et isim kelimesi sıla zait yani eee sebbihisme Rabbike'l ala demek Rabbini o en yüce yüceler yücesi olan Rabbin tesbih et yani önce Allah Teala'yı tesbih ediyorsun sonra قُلْ يَا يُوَ diyorsun. Bütün ilahlar reddediyorsun. Üçüncü rekatta قُلْ هُوَ اللّٰهُ okuyorsun. Efendim, kunut duası ile yalvarıyorsun Rabbine, yatağa çekiliyorsun. Yani, kelime-i tevhidle geceyi mühürledin. Peki, güne başlıyorsun. Yine, kelime-i tevhidle başlıyorsun. Yani, hayat, kelime-i tevhidle bitiyor. hayat, kelimeyi tevhidle başlıyor. Onun için سبح اسم ربك iki 2 de kul kafirun 3 de kulhu kul vallahu. Kul kafirun kulhu vallahu de birlikte neyi anlatıyordu demiştik? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Yani kafirun suresi kelime-i tevhidin la ilahe fasını anlatıyordu. Kulhu o da illallah fasını anlatıyor. Onunla mühürlediniz. Yine hayata onunla başlıyorsunuz efendim. Peki sabah namazında bunları okuyorsunuz. Ve oku fi jami'ihā ve yknudu fi thaliste kabla rukū'ī. Yarfa yidehi ve Efendim bitir namazında bir de kunut okuyoruz değil mi? Bitir namazında kunut okuyoruz. Peki kunut ne demek? Tadarru, yalvarma, yakarma demek. Allah Azze ve Celle iltica demek. Hanefi mezhebine göre sadece vitir namazlarında kunut var. Ne zaman kunut var? Rüküden önce. Yani kıraati bitiriyorsunuz. Sonra elinizi kaldırıyorsunuz. Allahu Ekber. Kunut duasını okuyorsunuz. Efendim İmam Şafi'ye göre sabahın nesinde var? Farzında var değil mi? Farzında var. Ne zaman var? İkinci rekatında var. Nerede var? Rukü'den kalkınca var. Rukü'den kalkınca. Peki şimdi Ebu Hanife'ye göre sabah namazında var mı? E vardı ama Enes bin Malik'ten gelen rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ay kunut duasına devam etti. Kime Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kunutta dua etti? Bi'ru Meune hadisesinde 69 tane Ehl-i Kur'an'ı şehit ettiler. Onlar muallim olarak gidiyorlardı, onları öldürdüler, şehit ettiler. Onun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara bir ay sabah namazında kunutta, yani bir kunut yaptı Aleyhisselatü Vesselam. Peki şimdi ondan sonra yapmadı bir daha diyor Enes bin Malik radıyallahu anh. Ondan sonrası yok Nerede var? Sadece vitir namazında var. Yani Hanefi mezhebine göre mensuhtur. Ahmed bin Hanbele göre de sadece vitir namazında kunut var. Sabah namazında Ahmed bin Hanbele göre de yok. Yani Hanefiler burada yalnız değiller. Peki Ebu Hanife o zaman bu efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın birru birru meune hadisesinde birru meune hadisesinde ki efendimizin kunut okuması nasıl anlıyor? Ha diyor ki Hanefiler, efendim eğer bir musibet ümmetin başına gelirse, bir bela gelirse o zaman farz namazlarda ama hangi farz namazlarda? Kıraati cehri olan farz namazlarda. Yani sabahta, akşamda, yatsıda, kunut duası okuyabilirsiniz. Akşam, yatsı, sabah. Yani şimdi ümmetin başında büyük belalar var Suriye'de, Irak'ta. Efendim Doğu Türkistan, Arakan Her taraf böyle yani e, Bu bela mahşeri içerisinde akşamda Yatsıda, sabahta Kunut okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz Delil ne? Biru mevune hadisesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Orada kunut yaptılar Çünkü büyük bir musibet vardı 69 tane Hafızı orada şehit ettiler Dolayısıyla Hanefi mezhebi İmam Şafii ve İmam Malik ile şurada birleşiyor. Nerede birleşiyor? Eğer bir musibet, bir bela ümmetin başına geldiyse onu def edebilmek için farz namazlarda kunut okunur. Ama onlar bütün farzlarda okunur diyor. Ebu Hanife rahim sadece kıraati, cehri olan namazlarda kunut yapılabilir. Akşamda, yatsıda, sabah namazlarında kunut yapılır. Bir de ne diyor bu Hanife? Rüküden önce yapılır. Ee, İmam Şafii ne diyor? Rüküden kalkınca yapılır. Rüküden kalkınca yapılır. Peki şimdi biz kunut duasını okuyoruz. Ee, neyi okuyoruz kunutta? Allahümme inna nesta'inuke ile Allahümme iyyâke na'budû ve leke nusallî ve nes'ud ve nes'a ve peki şimdi bunları okuyoruz İmam Şafii neyi okuyor? Allahümmehdini fi fi men hedeyt ve afini fi men afeyt bunu okuyor değil mi? Allahümmehdini fi men hedeyt ve afini fi men afeyt afeyte yani şimdi yani bu iki rivayette var Hanefi mezhebinde siz i̇mam Şafii'nin kunutunu okursanız olur mu? Olur. Yani Allahümme iyyâkenâ budu veya Allahümme innâ in ki bunları okumak sünnet. Ama kunut okumak vacip. Yani i̇mam Şafii'nin duası o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan mervidir. Yani genel anlamda kunut okumak vaciptir. Ama Allahümme iyyâke nâbudu Allahümme innâ neslâinuke Bunları okumaksa onlar sünnettir. Karıştırmıyoruz. Hanefilere göre bunlar okunur. İmam Şafii'ye göre ise o bahsettiğim dua okunur. Peki وَيَقْنُدُ فِي السَّالِسَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ Rükudan önce الثalise yani فِي <gülüyor> الرَّكْعَةِ Üçüncü rekatta kunut yapar. Kunut yapar diyor bak. Allahümme inna nestaînuke okur demiyor. Allahümme yâke nabuduk onu okur demiyor. Ne diyor? Kunut yapar diyor. Ee, İmam Şafii başka bir duası var. Hem de kabla ruku fe harfini koydu. İmam Şafii ba'da ruku yapıyor. <yüzüyor> Yerfau yedey, ellerini kaldırır. O biru Allahu ekber der. Sonra yaknuzu ardından kunut duası okur. Peki neden elleri kaldırıyoruz? Çünkü kıraatten duaya geçiyoruz. Değil mi? Yani o tekbirden önce Kur'an-ı Kerim okuyorduk, Fatiha okuyorduk, Ayet-i Kerimeler okuyorduk. Ama şimdi duaya geçtik. Dolayısıyla dua faslinde ol, olduğum, e, geçiyoruz. Arayı ayırmamız lazım. Neyle ay ayırıyoruz? Tekbirle ayırıyoruz. Onun için Allah-u Ekber bu tekbiri almanın hükmü ne? Vacib. Değil mi? Terk etse seyif secde gerekir. E, konut duası okumanın hükmü ne? Vacib. Allahümme iyyâkena abudu Allahümme innâ nesta'inûkey Okumak ne? Onu okumak sünnet diyoruz. Peki Efendim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte o Mudar kabilesine beddua ediyordu kunutlarında. Enes bin Malik yok. Ebu İmran rivayet ediyor. Diyor ki efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a Cibril geldi, işaret etti susmasıyla alakalı. Ya Muhammedu inna Allah'a lem yeb'aske sabbaban Allah azze ve celle seni sabbaban ve la la'anan lanet okuyucu e, hakaret edici olarak göndermedi ve innema ba'seke rahmeten seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdi. Sonra efendimiz Ali'ye salatu vesselam'a kunutu öğretti. Allahumma inna nesta'inuke ve nestağfiruke duasını rivayet ediyor sahabi. Peki Efendim bu kunut tabi Allah Teala'ya o bela acı onlar geldiği zaman insan daha yakın olur. Arada engeller kalkar. Onun için bela anında ki e, kişinin o acı varsa, ızdırap varsa duası icabete daha layıktır. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ittaku davatel mazlumi buyuruyor değil mi? Mazlumun duasından ve duasından sakının buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu belalar, nevazil dediğimiz musibetler Müslümanlara geldiğinde o zaman böyle daha teslim olmuş bir halleri var. Ve o halde yaptıkları duaları da kendi dünyalarına sadakat vefa olarak da döner. Sadakat olarak vefa olarak da döner. Hindistanlı bir alimden bahsediyor Ebu'l-Hasan Ennedvi. E, diyor ki bizim bir işte... Onlardan epey zaman önce bir alim alıyorlar onu. Bir Budist doktora götürüyor talebeleri. Araba yok, koluna girmişler. Epey bir yol yürümüşler. E, gitmişler e, efendim Budist bir doktora. Kapıda bekliyorlar. Adam dışarı çıkmış. Önce putlarının yanına gelmiş. Putlara secde ettikten sonra bunlara yönelince... O alim talebelerine diyor ki hadi beni götürün medreseye. Hocam diyorlar yani bu kadar yolu yaya katettik. Buraya kadar geldik. Adam burada. Şimdi tedavi olmadan mı gideceksiniz? Evet evladım diyor. Çünkü ben akşam namazda, kunut duasında ne dedim? وَنَخْلَعُوا وَنَتْرُكُوا مَنْ يَفْجُرُكُوا dedim değil mi? وَنَخْلَعُوا وَنَتْرُكُوا مَنْ يَفْجُرُكُوا Yani وَنَخْلَعُوا ne demek? Terk ederiz değil mi? Ayrılırız. one net bırakırız. Kimi? Men yefcuruk. Günahkar olanı, puta tapanı, asi olanları, seni tanımayanları terk ederim ya Rabbi. Şimdi ben akşam gidecek, kunut doğasında ellerim önümde. Yine Rabbime ve nekla'u ve men diyecek. Ama şimdi gözümün önünde taşlara Rabbimi bırakıp da secde eden adamdan medet umarsam. E bunun hesabını nasıl veririm? İşte bir akit hali, bir teslimiyet hali. Onun için konu gece namazı. Neden gece namazında Allahümme yâkena abudu, Allahümme inna nesta'inuke o tadarru hali, yalvarış hali Allahümme ehdini fîmen hedeyd ve afini fîmen Neden bunlarla ona yalvarıyoruz? Kimse yok artık. Yani dünyaya kapalı Allah Azze ve Celle'ye açık bir noktadasınız. Her şeyi daha yakından muhasebe ediyorsunuz. Orada verdiğiniz sözlere hayatın bütün noktalarına, şubelerinde daha çok sadakat gösterirsin kardeşim. Tabi tabi okuyabilirsin. Efendim başka yani bunlardan sonra salat selam da okunabilir, o görüş de var, okunur diyenler de var. Hanefi fukuhasından bu Ya iyyâkena abudu, Allahümminnâ neslâinûke, onlardan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirilir, öyle rivayette var. Peki efendim devam ediyoruz. ''Thımme yaknutu kunut okur.'' <gülüyor> ولا قنوت في غيرها يعني fi ghayri ayi şeyin salatil vitri fi ghayriha fi ghayri vitri eğer vitre gitse zamir ne diyecekti rihi diyecekti salatil vitri diye alıyoruz başına muzaf takdir ediyoruz o şekilde müennes zamir gönderiyoruz peki adam bilmiyorsa Allahumme inna nesta'inuke Allahumme ya kana bu Bunları bilmiyorsa ne okuyacak? Allahum ma'fir <gülüyor> lena. Allahum ma'fir lena. Yani bizi affele ya Rabbi diye ey Allah'ım. Ya Allahu denmez değil mi? Ne denir? Allahumme <gülüyor> denir ha. Ya Allah bismillah değil de ne diyeceksin? Allahumme <gülüyor> diyeceksin. Neden? Çünkü yani ya Allahu böyle özel hallerde belki olur da ama ya böyle bir nida harfi olduğundan Cenab-ı Hakk'a bu şekilde bir nidayı e, uygun e, görmediğinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dualarına Allahumme diye başlıyor değil mi? Aslında Allahumme'nin sonundaki mim neden evezdir? Başında hazfedilen ya'dan ivezdir yani onun yerine gelmiştir. Allahummen'n aslı nedir? Ya Allah'udur değil mi? Ya Allahu. Munada müfred marife olduğunda ne olur? mebniyun ala dam olur değil mi? damme üzere mebnidir. Ya Ahmedu dersin ha. Ya Ahmedu dersin. Peki şimdi eee Allahummen'in neymiş? Ya Allahu. Yazın kitabınızda olsun. Ya Allah'udur. Oradan nida harfini hasfettik. Onun hasfedildiğine işaret etsin diye sonuna ne koyduk? Mim koyduk işte. Allahumme, ya Allah'u idi. E, o sonuna mim, başından hasfettiğimiz ya'dan dolayı getiriyoruz. Ne diyoruz? Allahümme gıfir lene. Bizi affet ya Rabbi diyoruz. Veya Rabbena atina dünya sene bu duayı okuyoruz. Bakara Suresi'nin 201. ayeti. E Ebu Leys diyor bak Ebu Leys neyi alıyor? İbrahim en-Nahi'den Ebu Leys Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat selam okumayı ihtiyar ediyor. Neden Burada yani burada salat selam okumayı yani bu bunları bilmiyorsa Allah Resulüne salat selam getirir. Salatu selam getirir bunları bilmiyorsa ama bunlardan sonra da okuyabilir. Başka dualar okuyabilir kardeşim. Peki dedik. Efendim şurada şeye bakın, eğer bir şafi imamın arkasında namaz kılıyorsanız, o da kunut okuyorsa ne yapacaksınız? فَلَوْ صَلَّ الْفَجْرَ خَلْفَ اِمَامٍ يَقْنُدْ يُتَابِعُهُ عِنْدَ اَبِي يُوسِفَ لِأَلَّا يُخَالِفَ اِمَامَهِ İmama muhalefet etmemek için adam sabah namazı kılarken imam kunut okuyorsa ne yapar? Ona tabi olur Ebu Yusuf'a göre. Yani şimdi gittiniz bir yerde İmam e, Kunut okuyor. Orası nedir? şafiidir e, Siz de Ebu Yusuf'un görüşüyle amel edin, tabi olun. Yani İmam Şafi de bir müştehid. Hanefilerden de bunu söyleyenler var. Tabi olma görüşünü. Tabi olursun. Niçin? Ya oradaki insanlar avam anlamazlar. Yani e, böyle bir görüş de varsa, yani eğer oradaki Müslümanların Birliğine bir zarar verecekse Kardeşim senin oradaki e, Okumaman e, Oku tabi ol imama orada tabi ol diyoruz Peki e, Ama Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre Tabi olmaz Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sabah namazında kunut okuyordu Bir meune olayında Sonra okumadı daha Dolayısıyla bu mensuhtur Kaldırılmıştır Bununla amel edilmez Sıpkı ne gibidir? Canaze namazında imamın beşinci tekbiri alması gibi, beşinci tekbiri alınca nasıl imama tabi olmuyorsak burada da olunmaz diyor tarafeyn değil mi? Tarafeyn diyor, sükut eder, sükut eder diyorlar, susar yani.